Dijital kültür makaleleri 38. Robotlara oy hakkı. Son 40 yıldır bilişim teknolojileri kapitalizmi sırtında taşıyor. Kapitalizm ya da daha şık ifadeyle sanayi toplumu bugünlerde 4. devrimsel evresinde. Bu evreler mekanik, elektrik, elektronik ve dijital. Teknoloji sürekli değişiyor ama kapitalizm kontrolü bırakmıyor. Elektronik evre 70'lerin sonu 80'lerin başında Kaliforniya'da icat edilen kişisel bilgisayarlar ile başladı. Ancak bu andan itibaren sanayi toplumu içinde de bir yabancılaşma çatlağı oluştu. Çünkü bu evrenin mucitleri sanayi toplumunun vahşi kapitalizmin tipik temsilcileri değildi. Temsilciler Kaliforniya'daki parlak ışığı görünce bu hippilerin çevresine toplandılar. Pek çoğunu ruhunu satın alıp elektronik devrimin kontrolünü ele geçirdiler. Onu kapitalizmin bir evresi haline indir indirgediler. Son yıllarda dünyada hissedilmekte olan ekonomik krizin temeli aslında üçüncü evrenin arifesine dayanmakta. Kapitalist düzen yetmişlerin teknolojisi olan elektrikli sanayi devriminden yeterince gelir elde edebiliyor olsaydı, bilgisayar denilen omuz Zamazingo büyük bir olasılıkla Kaliforniya'dan dışarıya çıkamayacaktı. Elektronikleşme son yıllarda yerini dijitalleşmeye bırakıyor. Aslında bu teknik olarak yanlış bir tanımlama. Ancak dijital denildiğinde yaygın olarak algılanan şey elektronikten çok farklı. Diyelim ki masanızda duran bilgisayardan bankacılık işlemi yapıyorsanız bununla da elektronik, akıllı telefon veya tabletinizle yapıyorsanız adı dijital oluyor. Duvara asılı televizyon elektronik, içilen sıvıyı algılayan ve kaydını tutan bardak dijital. Dördüncü sanayi devrimi denilen isimlendirme de dijitali işaret ederken bunu robotlar ve robotumslar için kullanıyor. Yani insan müdahalesi olmadan internete erişebilecek ve yapması gereken şeyleri yapabilecek nesneleri. Robot kelimesi belki de çok erken icat edilmiş. Özellikle de işaret ettiği teknolojinin düzeyine bakınca. Bilim kurgu için robot, hayali elektronik insan ise bilim ve teknoloji şu an ancak tek hücrelerden çok hücreli canlara geçiş yapabilmiş durumda denilebilir. Biraz da olacak kendi kendine İnternete bağlanabilme özelliğine sahip bu cihazlara robot veya robotumsu denmekten özellikle kaçınılıyor. Nesnelerin interneti teknik ismi kullanılmaya devam ediyor. Bu robotumsular nihayet vahşi kapitalizmin uzun yıllardır hayalini kurduğuna inanılan şeyi gerçekleştirme potansiyeline sahip. İnsanın iş gücü dünyasından çıkarılması. En azından sadece kol gücünü gerektiren, akıl gücüne gereksinim durmayan iş kollarında. Kur bu robotumsuları çalışsın. Hem bunların görüntüsünün insana benzemesine de gerek yok. Zaten bu gereklilik nereden çıktı ki? Sabahın köründe çöp, çöp toplayanların insana benzeyip benzemesi ne kadar önemli? Asıl olan çöp torbalarının kamyona yüklenmesi değil mi? Merak etmeyin şu an tüyleri diken diken eden bu dönüşüme, bu yabancılaşmaya zamanı geldiğinde büyük çoğunluk ses etmeyecek. Sadece şu soruyu soracaklar. Bugüne kadar bu işleri yapan olarak ben ne olacağım? Politikacılar da boş durmayacak. Onlara yapması çok kolay bir iş bulacaklar. Kendilerine oy verecek yeni insanlar yaratmak. Sen evinde otur, 4, 6 veya 8 çocuk yap, gerisine karışma. Peki o zaman solcu sosyal demokrat politikacılar insandan ümidi kesip bu robotlar ve robotumsları mı bel bağlayacak? Belki bunlar bizim ne dediğimiz anlar diye. Olabilir. Çünkü bu robotların sorunsuz çalışması için mantık kurallarına uymaları gerekiyor. Bu durumda robotlara oy hakkı verilmemeli. Ne olur ne olmaz.''